Kant bütün zamanların en önemli düşünürlerinden biri. Eğer içinizden biri deseydi ki hayır en önemlisidir deseydi benim bir itirazım olmazdı. Ve 1781'de yayınlanan Saf Aklın Eleştirisi yine bütün zamanların en önemli kitaplarından biridir. Eğer yine aynı kişi ya da başka kişi hayır en önemli kitaptır deseydi ona da itirazım olmazdı ama bunun bir önemi yoktur. Bu tabii öznel değerlendirmelerdir ama gerçekten e, Kant'ın o kitabıyla birlikte e, tüm bir düşünme tarihi e, yeni bir e, yola girmiştir. E, şimdi bazı e, kısımları e, okuyacağım. Bazı şeyleri biraz tahtayı da kullanmayı tercih edeceğim. Şimdi e, ne tür bir konuşma planı yapıyorum ondan kısaca söz edeyim. Dedim ki saf aklın eleştirisi bütün zamanların en önemli kitaplarından biri. Niye önemli? Bunun bir çerçevesini çizmem gerekir, bunu gerekçelendirmem gerekir. Metafizik tarihini, felsefe düşünme tarihini nasıl çok köklü bir şekilde dönüştürmüştür? Bundan söz ederek başlamam gerekir. Ee, devamında e, Demet Hanım e, söz etti. E, Kant'ın o ünlü makalesi, aydınlanma nedir sorusuna bir cevap makalesinden söz edeceğim. Çok ilginç, kısa ama çok etkili olmuş bir yazı. Üzerine çokça çalışılmış bir yazı. E, bu konuda e, Foucault'un mesela bu yazıyı nasıl alımladığı, nasıl e, yazdığı, hatta Foucault e, 1984'te e, vefat etti çok genç sayılabilecek bir yaşta. E, 1984'te e, Aydınlanma Nedir makalesinin ki Aydınlanma Nedir makalesi 1784'te yayınlanmıştır. Aydın, Kant'ın Aydınlanma makalesinin yayınlanmasından tam 200 yıl sonra 1984'te aynı adla Aydınlanma Nedir adıyla iki makale yayınladı. Ve e, bu e, Özellikle Foucault ile Kant ilişkisi konusunda e, e, söz edeceğim. Çünkü Foucault tabii e, aydınlanma nedir metnini e, Fransız devrimiyle de çok ilginç bir şekilde bağlayacak. Umarım buna zamanım kalır. E, konuşmanın son kısmında da e, ahlak meselesine, Kant ahlakı meselesine geçiş yapacağım. Safaklın eleştirisi merkezinde ortaya çıkan ve Kant'ın... E, o nasıl söylemek doğru olur? Ee, hani bir tür imkansızı istemek gibi bir formülasyona girdiği bir dik. Yani herhangi bir dine referans vermeden, Tanrı'ya referans vermeden, ilahi olan hiçbir şeye referans vermeden, ayrıca adetlere, törelere, geleneklere, etosa bunlara hiçbir şekilde referans vermeden bir ahlak kurmak nasıl mümkün olur gibi olanüstü bir işe girişiyor. Bu tabi Safak'ın eleştirisiyle doğrudan bağlantılı bir de bunun çerçevesini çizmeye çalışacağım. Ve e, bu, bununla işte aydınlanma e, konusu nasıl ilişkileniyor söz edeceğim. Tabi aydınlanma Demet Hanım da çok e, güzel bir şekilde bir çerçeve çizdi. Çok çeşitli yönleri olan e, hatta... Belki zaman kalır mı ya da sorularda belki açabilirim ama e, o dönemde güçlenen bir sınıf olan e, ticaret yapan sınıfın, burjuazinin bir enstrümanı haline de gelmiş bir e, fikri hareket bir yandan. Ne bakımdan bundan belki e, en sonda biraz söz edebilirim. E, bir yandan e, yine Demet Hanım'ın söz ettiği gibi e, Adorno ve Horkheimer'ın e, İkinci Dünya Savaşı'nın e, yaratmış olduğu travma e, sonrasında yazdıkları aydınlanmanın gerektiği kitabında da anlatılan bir e, aydınlanma var ve burada e, Kant'a da yönelik e, ciddi eleştiriler var. Gerçi daha sonra Horkheimer ve Adorno e, e, yazdıkları e, ön e, sözde, e, daha doğrusu daha sonraki basınlarına yazdığı e, ön sözde. Bu kitabı biraz da o İkinci Dünya Savaşı'nın, Auschwitz'in yarattığı o büyük travma altında çok karanlık bir şekilde yazdıklarını da onlar da kabul ederler. Peki, şimdi Kant'ın önce düşünme tarihi içerisindeki konumunu bir yerleştirme yaparak başlıyor. Şimdi 1781 dediğim gibi Safaklın eleştirisinin yayınlandığı tarihtir. Bu kitabın yayınlandığı bu kitaptan sonra 1787'de ikinci baskı yapılır. Kant her iki baskıya da birer ön söz yazar. İkinci baskıya yazdığı ön sözde kendi yaptığı işle Kopernikus arasında bir ilişki. Ve e, Kopernik devrimine atıfta bulunarak kendisinin metafizikte, felsefede yaptığı şeyi de e, Kopernikus'un e, astronomide yaptığı e, şeyle karşılaştı. Şimdi e, herkes biliyordur ama Kopernikus'un ne yapmış olduğunu çok e, hızlıca bir şekilde anlatacak olursam, eğer... 1543 Kopernikus'un o ünlü kitabının gök e, gökyüzündeki kürelerin devinimleri hakkında De Revolutionibus e, filan filan diye şimdi adını hatırladım. Evet. 1543'te yayınlanan bu kitap e, yer merkezli, yeryüzü merkezli bir evren anlayışının yerine güneş merkezli bir evren anlayışını. E, yeryüzü merkezli bir evren anlayışının en yüksek felsefi gerekçelendirilmesini yapan kişi de Aristoteles'ti. Aristoteles bunu ne zaman yaptı? Aşağı yukarı milattan önce 300. Kopernikus'un kitabı 1543 demek ki 1800 yıl boyunca e, yer merkezli bir evrenden söz Şimdi bu niye önemli? Kopernikus merkezi değişti. Bir merkezin yerine bir başka merkez geldi. Yeryüzü merkezinin yerine güneş merkezli bir evren geldi. Tabii bu daha sonra önemli bir bilim tarihçisi olan Thomas Kuhn bunu bir paradigma değişimi olarak nitelendirecektir. İşte o 1962 tarihli ünlü bilimsel ünlülerin yapısı kitabında daha önce de Kopernik Devrimi diyebilirim. Çünkü Kopernikus'un yapmış olduğu şey basit bir astronomik yer değiştirme değildi. Onunla birlikte büyük bir inanç sistemi de köklü bir şekilde yerinde oynadı. Çünkü Kutsal Kitab'ın kitabın ı Mukaddes'te yeryüzünün evrenin merkezi olduğuna dair bazı işaretlerin olduğu, bazı açık hatta ifadelerin olduğu özellikle Katalik Kilisesi'nin yer merkez devrene sahip çıkmasında çok önemli bir şeydir. Dolayısıyla bu Popernikus'un yaptığı şey total bir dünya algısının değişmesi anlamına Kant'ın bu merkez sizin yer değiştirmesi konusunda kendi yaptığı işi Hopernikus'la karşılaştırılması da son derece isap ettir. Şimdi bu merkez kaymasının, merkezin yer değiştirmesinin dolayısıyla e, varlığı, insanı, tanrıyı, bütün bunları görme biçimimizin köklü bir şekilde değişmesinin nasıl e, Kant tarafından e, meydana getirildiğini Birazcık detaylandırmaya çalışacağım. Ee, şimdi bunun için e, Kant'ın e, 1781'de merkezi değiştirmesinden kastettiğimiz şeyi biraz daha adlandırayım. Ben bunu şöyle ifade ediyorum. E, 1781 e, Kant'ın şemsiyesinin açıldığı. Bir tarihtir. Kant'ın şemsiyesinin açılması demek, Kant eski şemsiyeyi kapatmıştır. Kendisi yeni bir görme biçimi e, ortaya koymuştur. E, Kant'ın kapatmış olduğu şemsiye nedir diye sorarsanız e, biraz genelleştirerek, hatta biraz da e, e, bir takım detayları görmezden gelerek Platon ve Aristoteles'in şemsiyesi diyebilirim. Şimdi gerçekten Platon ve Aristoteles, biliyorsunuz Aristoteles, Platon'un öğrencisi çok ilginç bir şey bu. Yani biri diğerinin hocası, diğeri öğrencisi olan iki kişinin çok birbirini görmüş, birbirini tanımış olan iki kişinin bütün bir dünya tarihini, görme biçimini bu kadar kötü bir şekilde etkileyebilecek olması olağanüstü durumlardan bir tanesi. Şimdi bu iki büyük düşünür hem kullandıkları kavramlarla hem de yepyeni bir varlık anlayışıyla kendilerinden önceki bilgeliği ve hayata dair tüm düşünce, duygu ve ingeleri ayrıca Sokrates hemcisi düşünürlerden aldıkları mirası da öylesine köklü bir biçimde dönüştürmüşlerdir ki kendilerinden sonra gelen kuşaklar yaklaşık 2000 yıl boyunca, 1800 yıl boyunca varlığı, var olanları, tanrıyı, insanı, insanın yönelimini, ahlakı ve en genel anlamda hayatın anlam ve değerini onların açtığı şemsiyenin kapsamı altında düşünmüş ve değerlendirmiş. Peki burada din ne olduğu derseniz şu çok ilginç, hem Hristiyan teolojisi hem İslam felsefesi, Platon ve Aristoteles'in kavramlarıyla dini meseleleri ele almışlar. Tabi burada bir takım farklardan, çok ciddi bir farktan söz etmemiz gerekir. Çünkü bildiğiniz gibi eski Yunan düşüncesinde yaratıcı bir tanrı yoktur. Tanrıdan kastedilen, hep var olana biçim verendir bir tür yapan, Tanrıdır. Ama hem Hristiyan hem İslam düşüncesindeki yaratıcı Tanrı anlayışıyla bunu uyumlu hale getirmek tabii her iki e, teolojinin de her iki e, Hristiyan felsefesinde, İslam felsefesinde en temel meselelerinden biri olmuştur. Tabii ki bu, bu tür farklar vardır fakat bu iki büyük düşünürün, e, Protinos arada birçok e, farklı e, düşünürleri saymak gerekir, Yahudi düşünürleri say saymak mümkündür ama Bunlar hep Aristoteles ve Platon'la bağlantılı bir biçimde yaptıkları işleri yapmışlardır ve bu şemsiyede bütün bir varlığın üzerine örtmüştür. Şimdi tabi Platon'dan çok kısaca söz etmem gerekir, Platon'un yaptığı olağanüstü şeylerden söz etmem gerekir çünkü bu, bu şemsiye öyle kolay şemsiye olmuyor gerçekten bir hissi var. Ee, burada Platon'un felsefeyi e, evrenselleştirmesi, felsefeyi tümelleştirilmesi hamlesi e, çok çok önemli ve çok çok etkili bir şey olmuştur. Çünkü felsefi düşüncenin gelişiminde evrenselleştirme ve zorunluluk arayışı en önemli e, motivasyonlardan biri olmuştur. Onun için e, bir çünkü hatta bakın Kant da bu evrenselleştirmeyi farklı bir şekilde yapacaktır, ondan söz edeceğim. Onun için bundan e, kısaca söz etmem gereklidir. E, bildiğiniz gibi Platon üzerinde en büyük etkisi olan, ki de onun da hocası olan Sokrates. E, Sokrates, e, Platon'un çok işte sevdiği, saydığı, birlikte çok zaman geçirdikleri bir hoca. Ama e, Platon, e, Sokrates bildiğiniz gibi Atina mahkemesidir ölüme mahkum edin. ve Atina mahkemesi tarafından ölüme mahkum edilirken de bunun gerekçesi e, Sokrates'in Atina sitesinin değerlerine hiçe saydığı gençleri e, Atina sitesinin değerleri, dini inançları konusunda yanlış yönlendirdi, onların kafasını karıştırdı filan. Böyle bir şey ve Sokrates öldü, idam edildi, bir bir zehir içmeye mahkum edildi ve şey. şimdi bu e, Platon için. Çok acayip bir travma, kabul edilebilecek bir şey değil. Ve Platon'un sorduğu soru şu, Atina sitesinin değerlerine göre ne demek? Atina sitesinin adalet anlayışına göre ne demek? Bu değerlendirmelerle bir insan, böyle bir insan ölüme götürülebilir mi? O zaman bu değerlerin, adalet anlayışı, Hak anlayışının öyle siteden siteye değişen, kültürden kültüre değişen şeyler olmaması gerekiyor. Bunların evrensel şeyler olması. Şimdi evrensel şeyler olmanın da şartı yaşanan hayatın dışında bir yerde bunları konumlandırmak. Çünkü eğer yaşadığınız dünyada kültürel ilişkilerde, törelerde, adetlerde ahlakı, değerleri, adaleti ararsanız... Her seferinde yanılabilirsiniz. Ve felsefi arayışın kendisi kültürler arasında, töreler arasında bir orta yol bulmak falan olmaması gerekir. Bunun e, öyleyse bu adalet, evrensel değer arayışlarının mekanı, yeri bu dünya değildir. Başka bir şey olmalıdır. Bu da bizi işte Platon'un idealar dünyasına götürecektir. Ee, bu idealar dünyası da e, aşkın bir dünyadır. Tabii aşkın e, lafı e, hep kafa karıştırır. E, bu batı dillerindeki transcendent kavramıdır bu. E, e, aşk, buradaki aşkınlık şudur. Akla dışsal olarak var olma. Ne var dersiniz? Yani şu aşkın mı bu da akla dışsal olarak var oluyor? Değil tabii ki çünkü bu deneyim. E, bu empirik bir şey. Uzay zamanda yer, tutan, yer kaplayan şey. Ee, ve felsefenin konusu e, Platon'un anlamında bu dünyada yer kaplayan şeyler değildir. Onların aşılması gerekir. Öyleyse e, Platon açısından aşkın bir hakikatin olması gerekir. Bu aşkın hakikatin kendisi de yer kaplayan bir şey değildir. Çünkü zamana tabi olan, bir, Zamana tabi olma değişimi beraberinde getirir ve dünyadaki her şey var olan her şey zamana tabidir ama evrensel bir şey arıyorsak zamana tabi olan bir şeye bakamayız bu şekilde devam ediyor öyleyse nereye bakacağız zamana tabi olmayan yerde kaplamayan bir akla dışsal bir varlığa, varlıklara Dolayısıyla bunlar yer kaplamıyorlar evet. zamana tabi değiller ama varlar Platon bunu aşkın bir idealar dünyası bize tarif ederek söyleyecek. Ne var bu aşkın idealar dünyasında? Tanrı var, ruh var, kozmos var. Şimdi kozmosun aklı diye bir şeyden de Platon söz edecek. Nus anlamında. Çünkü akıl burada sadece insani bir şey değil. Kozmosun aklı diye bir şeyden var. Şimdi bütün bunlar kendinde var olan bir hakikate karşılık geliyor. İyi var. Ee, bu düşünce felsefi araştırma projesini çok önemli ölçüde belirle. Yani filozofun görevi deneysel deney empirik olandan sıyrılma, onları aşmadır. Eğer onların e, çizdiği çerçevede kalırsa bu e, filozofun yaptığı bir iştir. Ne olacak? Aşkın olana doğru e, yükselecektir. Yani, filozofun görevi budur. Şimdi tabii a, a, ayrıca bir Aristoteles. Aristoteles'in bildiğiniz gibi e, Sokret, e, Platon'dan ontolojik bir e, farkı vardır, şudur budur. Ama e, ana hatlarıyla mesela ilk hareket ettirici Tanrı da aşkın bir şeydir. Dolayısıyla e, e, Platon'la paylaştığı çok şey vardır. Şimdi bu ana hatlarıyla diyoruz ki bir şey belirle. Görme biçimi, anlama biçimi, değer verme biçimi. Peki Platon'a na ve Sokrates'e e Aristoteles'e e, atfettiğimiz bu e, şemsiye meselesi, bu e, büyük şemsiye meselesi e, Kant'la birlikte nasıl bir kapatmaya Şimdi artık birazcık ona geçeceğim. Safaklı'nın eleştirisinin yayımlanmasıyla Kant bu büyük şemsiyeyi kapatıyor. Varlığın, var olanların, Tanrı'nın, insanın, ahlakın, insanlar arası ilişkilerin yeni bir ışık altında görülmesi böylece sağlanıyor. Tabi bu ışık metaforunu oradan doğruya aydınlanmayla ilişkilendirebiliriz. şartta değil ben bu şemsiye metaforunu kullandığım için... Şemsiyenin yağmur değil biliyorsunuz Türkçedeki harçlıdan gelen olan. Şems aslında güneş demek yani güneş ışığı şey yapan. Evet hakikaten bu anlamda yeni bir ışık gelmesini Platon ve Aristotelik'in şemsiyeyi. Kant bu şemsiyeyi kapattığında başka bir ışık gelmeye başladı. Şimdi <gülüyor> Kopernik devriminden söz ettim. Bir merkez. Yer değiştirdim. Platon anlamında aşkın bir alan diyelim. Tanrının, ruhun, kozmosun, uzay zamanı da. Şimdi bunlar kendinde bir varlığı e, ifade eden şeyler. 1781'de Kant bu resmi şuna dönüştürecektir. Aşkın merkezin, aşkın olanın tüm bu kavramlarının mekanını insanın aklına yerleştirecektir kant. 1781'de yapılan şey budur. Şimdi bunun bunların adı artık aşkın olmayacaktır, transandantal olacaktır. Türkçe çevirilerde bile hala bu birbirine ne yazık ki karıştırılmaktadır. Bakın, merkez çok ciddi bir değişikliğe uğruyor. Kendinde bir varlık, kendinde bir varlık alanı Var olanları temsil etmeyi ve var olanları bilebilmemizi sağlayacak olan temsil formlarına, düşünme formlarına dönüşüyor. Yani bir anlamda şunu söyleyecek, siz kendinizdeki kudretleri varlığın hakikati zannederek yanılsamaya düştünüz. Çünkü kitabın önemli bir kısmı da bu bütün metafizik tarihinin nasıl bir yanılsamaların, tarihi olduğunu söylemek. Bir savaş alanına benzetiyor zaten yazdığı ikinci önsözde, birinci ön sözde. metafizik bir savaş alandır, bir kör dövüş. Şimdi bu kör dövüşünü ıslah edebilmek için, bu kör dövüşünden sağlam bir bilgi ortaya çıkartabilmek için bu köklü dönüşümün yapılması gerekir. Kant'ın saf aklın eleştirisinde yaptığı şey ana hatlarıyla değiştiği ve tabii burada. Temsil de çok önemli kavramlardan biri olacak. İngilizcesi representation, Almancası Vorstellung. Yani uzay, özellikle zaman tabii, zamanın bir kendilik olması ya da varlığın bir modusu olması yerine bir öznenin bir temsil formuna dönüşmesi, tüm bizim tecrübelerimiz, hatıralarımızın üzerinde taşındığı eksen ama bu sürekli zamanda kayıyor. Zaman geçtikçe kayıyor ama bir de bizde öyle bir kudret var ki bu zaman eksenini ileri geri hareket ettirebilir. Yani geçmişi hatırladığımız gibi geleceği de planlıyoruz. Bu, bu bakımdan bu, bu temellendirme için, çünkü Kant çok ilginç temel şeyler verecek, argümanlar verecek bunun için. Ama bunlara girecek zaman yok ama yani Beş saat sonra ne yapacağım ben sorusunu sorduğunuzda aslında henüz gelmemiş bir zamanda hareket ediyorsunuz. Bu da kantı şu şekilde gerekçelendiren bir şey. Ben zaman ekseninde, kendi zaman eksenimde hareket edebiliyorum. Tabii bu öznel zaman e, nesnel bir zamana dönüşüyor bütün doğa bilimlerinin imkanı. Ama bu, buralara e, buralara girmeyeceğim Bu çünkü bu e, işi zorlaştıracaktır. Evet, şöyle tekrar et, edeyim, ee, aşkın hakikat zannedilen bütün bu faaliyetin aslında düşünmenin bir ürünü olduğu, bende temsil edildiği ve kendinde bir dünya zannedilenin aslında benim kurduğu bir dünya. Yani kavramlar denilen şeyler, benim kullandığı kavramlar, dolayısıyla dünya benim kavramlarımla, kurulan bir dünya haline geliyordu. Şimdi bu tabi e, Safak'la eleştirisinin e, birinci aşaması. E, i̇kinci aşamasında <gülüyor> Kant'ın yaptığı çok önemli bir hamle var. Bundan kısaca e, söz etmem gerekir. Aksi takdirde Kant'ın yapmış olduğu şeyi tamamlayamam. Şimdi <gülüyor> Bu dönüşümü yapınca, yani merkez ben haline gelince temel bir soru ortaya çıkıyor. O temel soru şu, varlığın birliği, varlığın bütünlüğünün kaynağı nereden gelecek? Çünkü eğer Tanrı varsa, Tanrı var olan her şeyleri kuş, kuşattığı için, var olan her şeyi, var olanların birliği ve bütünlüğünün dayanağını Tanrı'da bulabiliriz. E ama şimdi, Tanrı'yı da, bakın burada ilginç hamlelerden bir tanesi, Tanrı'yı da buraya yerleştirmiş. Eğer Tanrı'yı da bir aklın ideası ama varlık aleminde karşılığı olup olmadığını bilmediğim bir ideaya dönüştürüyorsam, bende kurulan dünyanın birliği, bütünlüğünün kaynağı ne olacak? Bu, bu çok önemli bir mesele. Bunu bu açıklanmadan e, bütün yapılan iş... Dayanaksız olur. Şimdi e, saf aklın eleştirisinin son derece önemli bir bölümü, transandantal dedüksiyon bölümü bu soruya cevap verir. Ve bu soruya cevap verirken de başın başında bir hukuk, Roma hukukundan gelen iki terimi kullanacak. Bunlardan bir tanesi quid juris, bir tanesi quid facti. Quid facti olgu nedir? Ne oldu? Mesela işte bir mahkemede bir dava intikal ediyor. Kim kime vurdu, kim kimi bıçakladı. Bıçak. Bu kuit fakti. Kuit jurist sorusu ise bir yargılama yapılıyor ve ona bir ceza veriliyor. Ne hakla sorusuna cevap. Yani hangi hakkı kullanarak ben işte o kişiye ceza veriyorum. Tabi bu hukukta bunun gerekçeleri vardır şukuktur ama... Ee, bu her zaman bir e, gerekçe sunulmasını gerektir. Şimdi e, Kant tabi hukukla da ilgilenmiş bir kişi olarak e, quid juris sorusunu şu e, şekilde soru e, soracak. Diyecekti, e, bu dünyanın, tesis, yani bendeki dünyanın tesis edilmesinden söz ediyorum. Bende kuşatılan bir dünya tesis edilmesinden söz ediyorum. Uzay ve zaman, Öncelikli olarak bu dünyanın temsil formları bir de Kant kategorilerden söz edecek. Kategorilerde uzay ve zamanda temsil edilenleri düşünmenin kavramları altına getiren şeydir. Ee, tabii mesela birlik bir kategoridir, e, nedensellik bir kategoridir Kant'ta e, ve kategoriler a prioridir. Kategorilerin a priori olması demek de tecrübeden gelmemesi demektir. Değil mi? A priori tam tanımı bir zemin olma, tecrübeyi mümkün kılma ama kendisi tecrübeden gelmeyecek. Uzay ve zaman da bu açıdan a priori temsil formlarıdır. Uzay ve zaman tecrübe yoluyla edinilemez. Ancak tecrübe uzay ve zaman formları sayesinde mümkün olur. Nedensellik de a priori'dir. Bu Hume'la ünlü tartışması, mesela şeyi bilenler bilir. Eee Hume'un Nedenselliği bir alışkanlık olarak görmesine karşılık Kant diyecektir ki bir şeyin bir şeyle ilişkisini kurmadığın zaman tecrübe olmaz zaten. Nedensellik bu açıdan zemindir. Nedensellik olmadan tecrübe ortaya çıkmaz bunun gerekçesini verecek filan. Şimdi kategoriler a priori kavramlar dolayısıyla tecrübeden gelmeyen kavramlar ama burada kurulan bir a posteriori yani bir Deney, empirik dünyadan söz ediyor. Hatta hepimizin yaşadığı dünya. Kuit-Covis sorusu şu demek. Tecrübeden kaynaklanmayan kategorilerin empirik dünyayı, tecrübe dünyasını kurduğunu hangi hakla söyleyebilirim? Çok önemli bir sorudur bu. Hangi hakla bunu söyleyebilirim? Şimdi bunu gerekçelendirmeye çalışacak. Hangi hakla konusunun başında da şöyle ilginç şeyler söyleyecek. Hatta hepimizi rahatsız eden türde sorular soracak. Ee, diyecek ki mesela çok sayıda kavram kullanıyoruz. Ne diyeyim? Şanslı olmak. Tarihli olmak. Kaderin buymuş. Ama quid juris sorusunu sorsam size kaderin buymuş sorusunu hangi hakla kullanıyorsun bana açıkla desem e, sıkıntılı. Yani dini referansla açıklayabilirim. Eğer dini referans vermiyorsam kader konusunu e, kullanıyor olsam bile bunu açıklamakta son derece zorlanır. Talihli olmak. Hepimiz de anlıyoruz. Hepimiz arasında gayet ortak ittifakla ulaşır ama talihli olmayı gelin görün. Ne hakla kullandığının açıklamasını ver deseniz çok zorlanır. Bir sürü böyle kavramı bu şekilde şey yapabilirsiniz. Şimdi bu dolayısıyla şunu diyecek. Kategorileri ne hakla kullanıyorum Kant'ın e, o çok zor kısmında e, bize söylediği şey şu olacak, transandantal dediksiyonda. Öz bilinç bu sorunun cevabı olacak. Ne alakası var derseniz, e, akan zamanda herhangi tekil bir kişinin kendisiyle aynı kalması, kategorilerin e, dünyaya uygulanmasını açıklayacak şey olacak. Bunun çok detayına gir, giremem ama sadece şunu söyleyeyim, bu öz bilinç e, meselesi çok ilginç bir konu burada. İstadımız Safet Murat Tura çok e, bu bilinç konusunda çok çalışmış ve çok yayın yapmış bir kişi olarak. Yani <gülüyor> tabi akan zaman e, da e, bütün bilgilerimiz. Tecrübelerimiz, her şeyimiz değişiyor, hallerimiz değişiyor, ruhsal hallerimiz değişiyor, inançlarımız değişiyor filan. Fakat bütün burada, ben ben olmaktan aynı kişi olmaktan çıkmıyor ve aynı kişi olmamı sağlayacak şeyin kendisini de herhangi bir şekilde tecrübe tecrübe üzerinden de temellendiremiyor. Nasıl temellendir? Çok zor bir soru bu. Bugün hala. İşte yapay zeka çalışmalarında da öz bilincin ne olduğu yani daha doğrusu bilincin ne olduğu hala açık bir sorudur. Kant burada <gülüyor> akan zamanda aynı kalan bir şey olmasaydı benim için aynı dünya olamazdı diyecektir. Çok ilginç bir argümandır. Bunu daha üzerinde çok uzun konuşmak gerekebilir. Ama bunu tekrar edeyim. Bir şeyin Kendisiyle aynılığını benim teşhis edebilmemek. Benim kendimde aynı olmam. Saffet Murat Tura'yı ben tanıyorum. Eğer ben akan zamanda kendi bilincimi kaybediyor olsaydım her seferinde o benim için yeni bir tecrübe olacak. E, matematik yapıyorum mesela. Çünkü Kant mesela aritmetiği, sayıları zamanla ilişkilendirmiş. Ama biliyoruz ki Sayı da tıpkı ben gibi akan zamanda değişmiyor. İki sayısı hep aynı. İki sayısı iki sayısı olmaktan, üç sayısı üç sayısı olmaktan çık. Zamanla ilişkilendiriyor ama zamana tabi olmayan bir şeyden söz. Bakın empirik olan her şey zamana tabidir. Ama iki sayısı zaman içindedir ama zamana tabi değildir. Zamanda değişen bir şeydir. Aynı şey ben bilim. Ben akan zamana tabi. Ama ben bilinci denilen şey akan zaman içerisinde değişir. E, bunu özgürlük meselesiyle en sonunda ilişkilendireceğim. Bu çok ilginç gözüküyor bu açıdan bir özgürlük gerekçelendirmesinin bu şekilde yapılabilme imkanı. Peki, şimdi Kant bunları e, bu şekilde yaptıktan sonra iki düşünmenin düşünme yetisinin İki farklı e, tarafını tanımladı. Bunlardan birine anlama yetisi dedi. Anlama yetisinde kategoriler var. Kategoriler dünyayı kuruyorlar. Bir empirik dünya meydana geliyor. Bir de akıl dansıcı. Anlama yetisinin kategorileri var. Aklın ise idealları var. Bu idealara da saf aklın eleştirisinde ruh, kozmos ve tanrı adına Bunların dediğim gibi bunlar transandantal kavramlar. Yani ben ben mekanı dışında bunların bir aşkın karşılıkları yok. Ama bunlar tecrübeyi bütünlük açısından kuşatma açısı gibi bir işlev görüyorlar. Kant bunları pratik aklın eleştirisinde yani ahlak metafiziğinde şöyle tanımladı. Ruh idealına ölümsüzlük dedi. Kozmos iddiasına özgürlük dedi, Tanrı yine Tanrı. Şimdi burada ilginç olan şey ki bizi ahlak metafiziğine götürecek olan ön hazırlık, Kozmos'la özgürlük arasındaki. E, Safaklın eleştirisinin e, Kant'ın Transandantal Diyalektik adını verdiği bölümünün e, tamamı e, önceki metafiziğin yanılsamalarını ortaya koymaya yönelikti. Ruhu, e, daha önce burada aşkın olan olarak ifade etmiştim. Ruhun ölümsüzlüğüne yönelik e, argümanların tamamının geçersiz olduğunu. Tanrı'nın orta çağ boyunca yapılan, işte Aristoteles'in kozmolojik ispatı dahil, bunun tamamının geçersiz olduğunu gösterdi. Burada bizi ilgilendiren şey, e, antinomi antinomi şu demek bir kozmos hakkında bir iddia var tez var bu tez ne diyor e, dünyanın zamanda ve uzayda bir başlangıcı vardır diyor. Antitez bunun tam karşısını söylüyor. Tam, e, karşındakini söylüyor. E, evrenin dünyanın uzayda ve zamanda bir başlangıcı yoktur. Tam, her iki hem tezi hem antitezi son derece başarılı akıl yürütmelerle kanıtlıyor. Ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Sonuçsuz bir şey. Her ikisi de kanıtlamıyorsa. Hem tes hem antites kanıtlamıyorsa ortada konuşulacak bir şey yok. Ee, i̇kinci antinomi işte bütün var olanların en yalın övesi vardır. Tes. Hiçbir yalın öve yoktur antites. Bu ikisini de kanıtlıyor falan. Bizi ilgilendiren şey üçüncü antinomi. Üçüncü antinomi diyecek ki özgürlük yoktur diyecek. Çünkü her şey... Nedenselliğe tabidir diyecek. Bunu gösterecek. Özgürlük vardır diyecek. Nedenselliğe tabi olmayan şeyler, nedenselliğe tabi olmayanlar vardır diyecek. Tam da ahlakın imkanı buradan ortaya çıkacak ve işte birazdan aydınlanma nedir metninden söz edeceğim. Orada aydınlanma adına söyledikleri tam da bu temellendirmeden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, Kamp burada her ikisini de kabul edecek. Bu antinomi, bu bakımdan ilginç. Özgürlük yoktur'u ispat ederiz. Hangi açıdan? Diyecek. Anlama yetisi açısından özgürlük yoktur. Ha. Akıl açısından ise özgürlük. Dolayısıyla anlama yetisinin mekanı nedir? Bu dünyada tecrübeyi tesis eden şeydir. Aynı zamanda empirik olan tesis eden şeydir. Aynı zamanda kültürü tesis eden şeydir. Örf, adet, şunu, her şeyi tesis eden şeydir. Buraya bakarsak, burada ahlakın kaynağını bulamayız diyecek. Nerede bulabiliriz? Ahlakın kaynağını akılda bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Şimdi birazcık bundan söz edeceğim. Önce bu açıdan, ahlak meselesinden söz edeyim. Ee, sonra aydınlanma nedir, ee, metne geçiş yapayım. Şimdi dedim ki ahlakı o şekilde gerekçelendirmek durumundaki e, inanca kutsal metinlere referans vermeyecek, törelere referans vermeyecek, adetlere referans vermeyecek ama evrenselliğe sahip bir ahlak. Şimdi bu nasıl mümkün olabilir soruyorsak. Burada Kant'ın söylediği şey ahlakın ancak koşulsuz olan hiçbir şarta bağlı olmayan varsa olabileceğini. Eğer şarta bağlı akıl yürütüyorsak, yani bunu yaparsam bu benim için iyi olur. Diyorsak genel form olarak A'yı mı istiyorsun? o zaman B'yi yap. Genel formülümüz buysa. Bu ahlakiliği zemini olamaz. Bu koşullu buyrukların alanıdır. Ve buradan da çok ilginç bir sözleşme teorileri eleştirisi. Bu hem Hobbes'a yönelik hem Locke'a yönelik hem kendem itibariyle hem de Rusya'ya yönelik bir e, ahlakın e, dayanağını zeminini yanlış yerde aradıklarını. Özetle diyecek ki genellikle sözleşme teorileri ahlakın dayanağını burada aradılar. Oysa bu şuydu. A'yı istiyorsan B'yi yap. Mutlu mu olmak istiyorsun? Hayatın anlamı nedir? Mutluluk mu? Mutluluğu istiyorsan şunu yapmalısın. Eğer şimdi böyle bir anlayış hiçbir zaman özgürlükle bağdaşan bir şey olmuştur. Çünkü koşullu olma sizi hep bir şeye bağımlı kılacak. Yani bir amacınız var, bu amacınızı gerçekleştirmek için bir hesap yapıyoruz. Böyle bir şey yapıyorsanız hiçbir şekilde ahlaki bir davranıştan söz etmeniz mümkün değildir. Çünkü ahlaki davranışın tek zemini özgürlüktür. Ama eğer siz davranışlarınızda mutlu olmak istiyorsanız, bir çıkar, o zaman özgürlüğünüzden vazgeçmiş. Şimdi bakın, bu şu bakımdan çok ilginç gözüküyor. Ee, mutluluğun peşinde koşan bir hayat tam da özgürlükten kaçan bir hayattır. Çok garip gözüküyor. Yani peki mutluluğu peşinde koşmayacağız da. Ama siz önünüze bir takım amaçlar koyduğunuzda, bu amaçlar şu şekilde koşullu amaçlarsa bu sizi bir takım şeylere bağımlı kılacak. Ve hayatınızın devamını sağlayacak olan ilişkilerin tamamı bağımlılık ilişkisi üzerine kurulmuş. Bağımlık ilişkisi üzerine kurulmuş bir hayatta özgür bir hayat olan. Öyleyse ne yapmak lazım? Anlama yetisi düzeyindeki A'yı istiyorsan B'yi yap pozisyonundan akıl tarafına geçmen lazım. Ve bir şeyi kendi isteğine ulaşmak için değil sadece ödevin olduğu için yapman lazım. Bu senin çıkarına aykırı da olsa, seni mutsuz edecek de olsa, seni çok zor duruma düşürecek de olsa. Aksi takdirde özgür olmanı sağlayamazsın. Özgür olmanın bir koşulu da çıkarlarını ayaklarının altına alabilmek. Eğer e, kendi mutluluğunla, ki bu mutluluk, yani adam mutluluğa falan karşı değil tabii, yani böyle bir sonuçta çıkmamalı. Ama mutluluğa layık olacak bir hayatı sürmek gerek. Mutluluğa layık olacak bir hayatı sürmek demek, e, ancak ödevini yerine getirmek demek. Ödemin yerine getirme mümkün olmasını sağlayacak şeyse hiçbir koşula bağlı olmayan olmayacak şekilde eğlendi. Nasıl mümkün olabilir? İşte koşulsuz buyruk, kategorik, emperatif tam da buradan çıkacaktır ve dönüp Platonla bir anlamda birleştiği şey evrenselleştirilebilir devamı. Çünkü ahlak eğer evrensel bir şey olacaksa eğer kültürlerden, törelerden, öf adetlerden bağımsız olarak bir ahlak kurulabilecekse bu ahlakın teolojik, tanrısal bir referansı da olmayacaksa, evrenselleştirilebilir bir şey olması gerekir, evrenselleştirilebilir bir şey olması için de ödevi ancak şu şekilde tanımlayabiliriz diyecektir. O da, biz biliyorsunuzdur muhtemelen, üç tane formülasyon var. Birinci formülasyon, öyle eylemde bulun ki, eylemine seni yönlendiren maksimi eylemine yönlendiren motifi evrenselleştirebilir. Yani bunu herkes için. Bu şu değil bakın bu genelde yanlış anlaşılıyor. Hani bir eski bir formülasyon vardı ya sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Bu yanlış. Yani bu bunun aynı şey değil. Bunun bir sürü tohaf formülasyonu mümkün. Biraz orada da var evet evet. Bu koşulsuz o bravo bravo evet. Bu koşulsuz olan yani eyleminin ahlaki bir şey olması için bunu herkes için isteyeilmengi. Bakın burada içerik söylemiyor, hiçbir kültürel referans yok. Sadece birinci formülasyonda e, biçimsel, ikinci formülasyon e, bir ahlakın zeminini şuraya taşıyacak, kendini ve ötekini her zaman bir amaç olarak. Hiçbir zaman araç olarak gör. Bu da yine aynı şey. Koşullu olmaktan seni çıkartacak olan şey. Karşındakini her zaman bir saygın varlık olarak gör. Onu ahlak yasasının taşıyıcısı olarak gör. Çünkü bu kategorik emperatif dediğimiz şey aynı zamanda ahlak yasasına karşılık Karşındakini kendinle eşit olarak gör, saygın bir varlık olarak gör. Hiçbir zaman araç olarak değil amaç olarak gör. Buradan çok sayıda sonuç çıkabilir. Ee, mesela kadın erkek ilişkilerine ilişkimi sonuç çıkartmak. Çok şey çıkartabilirsiniz de. Ee, nedir? Ee, tabii ben bunu haliyle bir erkek gözüyle söyleyeceğim. Ee, kadınları hiçbir zaman cinsel obje olarak görme. Yani araç, araçsallaştırma. Total bir varlık olarak gör. Saygın bir varlık olarak gör. Kadın perspektifinden bunu söylemek mümkün. Hani iyidir kocanın e, şeyi, bana bana e, şöyle şöyle imkanları sağlayacak. Bu, bu bu da baştan itibaren ilişkileri tahrip eden, ahlaki bir zeminde kurulmayan e, ilişkiler e, anlamına Tabii ve de üçüncü e, şey, formülasyon. Özellik, otonomi formülasyonu. Sen... Ancak kendi formüle ettiğin yasaya uyduğun zaman ve bunu da gönüllü olarak yaptığın zaman özgürsün. Çünkü bakın bu sürekli kısıtlamalar getiriyor. Ama sen kısıtlamaları ödevin olduğu için kendi önüne koyduğunda aslında özgürlüğün zarar görmüş olmuyor. Tam tersine özgür olmayı ve bunun sonrasında da mutlu olmayı hak edebilecek davranışa sahip sahibim. Ee, şimdi aydınlanma nedir? Metninden de biraz söz edeceğim ve şimdi bu üçünü birbirine bağlamaya çalışacağım. Tabii tabii, buyurun. Şöyle diyor, evlilik sözleşmesi tanımı, karşı cinselden iki etişiklerin birbirlerinin cinsel organlarını kullanmak için yaptıkları sözleşmek bu e, karşısındaki kişi etişiklerin... Araçla anlaştırmak yok da mı genç? Şöyle, doğrudan bir çelişme yok ama bu tabii hoş bir tanım değil. Yani bunu bunu şöyle söylemeliyim. Tabii kimsenin özel hayatını bilmiyoruz, kantını kimde bilmiyoruz ama. Kadınları yeterince tanıdığını zannetmiyorum Kant'ın. Belki tanısaydı farklı bir söyleyebilirdi. Bunu söylemek benim için tuhaf bir şey olsa da. Ama orada vurgulamaya çalıştığı şey şu. Bir, bir tür evlilik denen şeyde karşılıklı bir anlaşma oldu. Ve gönüllü rızaya dayalı bir anlaşma Bunun bir araşsallaştırma olmaktı. Ama bu tanım beni hoşuma giden bir tanım değildir. Onu, onu söyleyeyim. Yani siz hemen o noktayı yakalamış olmanız şey. Ama böyle her şeyi beklemeyelim. Başka bu konuyla ilgili soru kısma açılmışken eğer sormak isterseniz. Evet buyurun. ki ödev bilimci dediğimiz şeye erişmeye çalışmak da hani B değil mi? B'yi istiyoruz. Yani ödev bilimciyle erişmeye çalışıyoruz ve çaba sarf ediyoruz. Evet ama o daha başka bir amaca ulaşmak için değil kendinizin çıkarı adına. Yani kendinizin çıkarını şöyle görürseniz erdemli olmaksa bunu yapmak zorunda. Çünkü erdemli olmak demek şu demek davranışlarınızın arka planında sizi belirleyen şeyin ödev dışında bir şey olmaması. Mesela görev olabilir. Bakın bu görev ödev ayrımına şimdi tam aydınlanma. Aydınlanma nedir? Makalesi üzerinden geleceğim. O Türkçe'de iyi karşılığını bulan. Ee, bu benim görevimdir diyebilirsiniz. Ama ödev başka bir şey. Türkçe'de bunlar çok rahat birbirine karışıyor. Ama şimdi zannediyorum aydınlanma nedir metni bağlamında söz edebileceğim. Burada e, siz Ödevinizi yerine getirdiğinizde hem kendiniz erdemli oluyorsunuz hem kendiniz mutlu layık ve özgür oluyorsunuz hem de karşınızdakine bu imkanı tanıyorsunuz. Tek başınızda değilsiniz. Şimdi bakın üçüncü şey otonomi özellik ilkesi ve ikincisi karşınızdakini de sizin gibi kabul etmek demek. Birliktesiniz. Otonomi ilkesinde hatta bir amaçlar krallığı diye bir şey söz edecek. Ve bu Amaçlar Krallığı'nın gerçek olmasını sağlayacak toplumsal düzene de Cumhuriyet adını verecek. Tabii biraz söz edeceğim şimdi aydınlanma. Buyurun. Dediğiniz davranışları gösterebilmek nasıl düşünüyorsanız bunu ifade edebilmek mümkün mü acaba? Nasıl? E, e, tam anlamadım. Nasıl düşünüyorsanız. Yani şöyle, ilgi ve çıkarsak gibi gözetmeksiz. Evet, evet. Hiçbir an... Evet. İtipade edebilmek. Evet. Ve öyle yaşayabilmek. Evet. Yaşayabilirseniz özgürsünüz Bu mümkün mü yani, diye soruyor. Özgür müyüz? Özgür ee, Şimdi tam konuşmanın başında biliyorsunuz e, Kant'ın ahlakla e, yapmaya çalıştığı şey imkansız istemek gibi bir şey. Eğer bunu, bu anlamda e, uygulanması çok zor bir şeyden bir sözümüz. Ama bir tür makro bir... Çünkü hangimiz, her birimiz düştü, hangimiz böyle yaşayabiliriz ya? ya? Mümkün mü? Yani gerçekten hiçbirimiz pratiğimizde kantın bize çizmiş olduğu şeyle yaşamıyoruz. Ama bir hedef olarak bunu önümüze koyabiliriz. Ee, yoksa e, nerede diyor onu galiba bu... İnsan denen bu eğri odundan düzgün bir şey çıkmayacağını biliyorum diyor. Çok net orada. Tam tam kendi insan denen bu eğri odundan düzgün bir şey çıkmaz. Ama tam da bu ondan insan denen bu eğri odunda kötücül eğilimleri, hırsı, hıncı her türlü şeyi çok iyi görmüş olduğu için bunlardan sıyrılmanın bir nebze yolu araç sallaştırmamak. Kendini çıkarların esirine dönüştürmek, mallık hırsı üzerinden giden bir dünya tasavvuru kurmamak, ötekileri özgür ve saygın varlıklar olarak görerek birlikte yaşayabilecek bir alan. Çünkü son yazdığı yazılardan biri, çok ünlü makalelerinden biri işte ebedi barış. Yani ebedi barışa gidecek yol olacaksa, savaşlar olmayacaksa, ancak bu eğri odum bir miktar yontulabilirse, bir miktar düzeltilebilirse böyle bir adam. Bu sorduğunuz için teşekkür ederim çünkü buradan bu anlatımdan böyle son derece naif, ayakları yere basmayan. Hayır, sonra eğri odun diyor. Bu, bu, bu bundan bir şey çıkmaz aslında. Ya ben biliyorum kendimi de kendisini de biliyor. Kendinden değil Neler var? Ama bunu. Bir miktar düzeltmek mümkün. Bir miktar düzeltmek mümkünlüğü de şarta şuna buna bırakmadan evrenselleştirmek üzerinden yapabilirsem eğer bir gerekçesine. Herkesi ikna edebilirim. Rasyonel olarak. Ama rasyonel olarak ikna olmak demek onu şiilen yapabilmek değil. Bakın çünkü Demet Hanım şey yaptı ya. Aklını, kendi aklını kullanmaya cesaret et diyor. Yani aklını kullan demiyorsun. cesaret et. Çünkü cesaret etmek o kadar kolay bir şey değil. Ödeve uygun yaşamak da o kadar kolay, o kadar zor bir şey ki. Eğer ona uygun cesaretiniz yoksa asla öyle yaşayamaz. Evet. Önemli olan çünkü biz orada mesela insanların bize dayaktıklarını evet bunlar artık sonra doğru. Ben böyle yazanıyorum, bunlar da doğrudur demiyorum. Şimdi i̇şte Bu yanlış diye diyoruz. Önemli olmuyor. Güzel, evet, evet. evet. Evet, yani bu ödev anlayışı, bu kategorik şey anlayışı bizde öyle davranmasak bile bir huzursuzluğu ortaya çıkartabiliyorsa bu huzursuzluğun adı özgürlük isteği olsun. Çünkü buna vicdan da diye Vicdan tam da belki budur. Yani bir şey yapıyorsunuz ama bir şey sizi rahatsız ediyor değil mi? Şimdi e, vicdan kelimesini Kant çok fazla e, kullanmıyor sanki bağımsız bir şey varmış, çağrışımı olur diye. Bu e, özgür olmamanın verdiği rahatsızlık, kendini bir şeye bağımlı olmanın verdiği huzur. Heh. Güzel, teşekkür ederim. <gülüyor> Buyurun. E, bu psikolojik bir şey olurdu ama. Doğrudan doğruya ahlaki davranış kendisiyle ilgili olur muydu? Yani bir, ben daha fazla tevazu o da... Bu sanki baranteze alınabilir Çünkü önemli olan siz ödevinize uygun davranıyor musunuz, davranmıyorsunuz. Karşınızdakini amaç olarak görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Yani tam olarak bence bu yerine geliyorsa eğer o yeterli. Çünkü öteki, öteki evet daha psikolojik bir hal olur. Hani bir şeyi daha burada otonomi meselesinden de söz etmek, bir kez daha vurgulamak da şöyle faydalar. Yani kan şunun çok farkında olarak bunları. Eğer bir kişi ahlaki olarak olgunlaşacaksa, yani hani hatta diyelim ki kamil bir insan olmaya doğru ağır ağır adım atacaksa, bir şeyleri yapmaktan uzak durmak. Herhangi bir korkudan kaynaklanıyorsa, bu tanrı korkusu olabilir, bir otorite korkusu olabilir, bu kişiyi olgunlaştırmayacak. Çünkü o kişi özgürlüğün altında o davranışlarını yapmıyor. Tanrı'dan korkuyordur. Bir, bir nedenden. Ya da bir otoritenin şeyinden korkuyordur. Ya da hani rahmetli oldu artık Şerif Mardin'i alalım. Mahalle baskısından. Değil mi? Şimdi bakın bunlar hep Kişiyi olgunlaştırmayacak şeyler. Sen mahalle baskısından da, tanrı korkusundan da, başka şeyden de dışında bir yerde konumlandırman gerekir. Özellik tam bu. Eğer bunu yapmıyorsan sürekli olgun olmama halini sürdürüyorsun demektir. Tam da bu olgun olmama hali demişken aydınlanma nedir makalesine. Kısaca değiniyorum, artık çok da uzadı. Ama çok kısaca bu bunların arasındaki bir bağlantıyı kurmam gerekir. Öz bilinçle özgürlük meselesine galiba belki sevgili Saffet soru sorarsa cevap veririm ona zaman kalmayacak. Ama aydınlanma nedir makalesinden çok kısaca söz edeyim. Şimdi 1784'te dedim... Ve Fransız devrimine de beş yıl kala yayınlanmış bir makale. Makale şöyle başlayacak: Aydınlanma insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır diye başlayacak. Bu kendi suçu ile düşmüş olduğu tabi tarihsel bir eleştiri. Ergin olmama durumu da ki terim reşit olmama yani kendi aklını kullanan ya da kendi kararlarını verebilecek durumda olma. Hukuki biterim çünkü bu Almanca'da umming gait. 18 yaşından küçüksün. İşte hesap açamıyorsun. Bilmem yani gerekiyor. Hep vesayet altında olma. Şimdi bu diyor ki aydınlanma vesayet altında olma halinden bir ne kadar ilişkili, değil mi? Bu yani bir çıkar ve bu koşullu olma Halin içerisinde kaldığınızda aslında aydınlanmaya doğru hareket eden biri değil. Ondan çıkabilmek için yapmanız gereken şey e, anlama yetisi pozisyondan aklın pozisyonuna, öz pozisyonuna, kategorik emperatif pozisyonuna geçmek. Bu ergin olmayış durumu ise insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır diyor. Bu ergin olmayışa insan kendi suçu ile düşmüştür. Bunun nedeni de aklın kendisinde değil fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürütlerini göstermeyen insanda aramak gerek. Burada Demet Hanım da bulundu. Sapere aude, bu Horatius'un bir metnine gönderme, Aklını kendin kullanmak cesaretini gösteriyor. Ee, şimdi aklını geminde söyledim. Cesaretini göstermek demek hem bu bakımdan o özgürlüğü yaşamanın mihnetini çekmek demek hem de ben çok iyi düşünüyorum ama yani bu bana kalsın falan da değil. Mücadele edeceksin. O cesareti göstereceksin. Bayağı kamusal olanda görünür olacaksın ama bu kamusal olanda görünür olmak da özgürlük ve ödevinle bağdaşır bir şekilde olacak. Şimdi bunları geçeyim. Soru şu. Giderek kendi sorunlarını çözen ve özgür insanlardan kurulan bir topluluk nasıl mümkün olur? Ve bu topluluğun e, e, ahlaki bir topluluk olarak kurulabilmesi birlikte yaşayacak bir şekilde e, nasıl e, mümkün olabilir? Şimdi bunun için diyecek ki aydınlanma için özgürlükten başka bir şey gerekmez. Peki Ama bunun içinde gerekli olan özgürlükte özgürlüklerin en Zararsız olandır. Aklı her yönüyle, her bakımdan kamunun önünde amacı kullanmıyor. Neyse, şimdi hızlıca söyleyeyim. E, iki şeyi bir arada yapmaya çalış. Bir, kamusal düzeni bozmamak ama o kamusal düzeninde aksiyan taraflarını düzeltmemek. Nasıl mümkün olabilir bu? Aklı kullanmayı ikiye ayrılacak. Aklın özel kullanımı diyecek ve aklın kamusal kullanımı. Aklın özel kullanımından görevlerinizi yapmak diyecek. Ha, görev bu. Nedir? Pozitif hukuka uygun davranmak. Pozitif hukuk, hukukçular da var aramızda. Bildiğiniz gibi bir devlette o anda geçerli olan yasaların toplamı. Dolayısıyla yasalara uygun davranmak gerekir. Aklın özel kullanımı. E, aklın kamusal kullanımı ise... Uymak zorla mükellef olduğun yasaları eğer haksız yasalar olduğunu düşünüyorsan kamunun önünde apaçık eleştirme Onun için birkaç tane örnek verecek. Hızlıca bunlardan söz edeyim. Vergi mesele. E, vergi haksız bir vergi. Kesinlikle. Öyle olduğunu düşünüyorsun. Ya da pek çok sayıda insan öyle olduğunu düşünüyor. Ama hiç kimse yasalar değişmeden vergisini ödememezlik etmemeli. Çünkü bu Kamu düzeninin bozulması anlamına gelir. Fakat ya, ödediğiniz verginin haksız bir vergi olduğu konusunu da sonuna kadar eleştirmekte özgür olmanız gerekir. Bu hiçbir kısıtlamaya e, bağlı olmamalı. Şimdi <gülüyor> e, bu metinde <gülüyor> aklın özel kullanımı ve kamusal kullanımı birlikte yapıldığı takdirde bu aydınlanma denen şeye doğru bizi götürecek bir şeydir diyor. Çünkü hem kamu düzenini muhafaza ediyorsun hem de kamu düzeninde bütün aksiyan tarafları düzeltiyorsun. Onun için eleştiri özgürlüğü ve eleştiriyi gerçekleştirecek mekanizmaların serbest olması, buna yayın yapmak, yürüyüş yapmak, yürüyüş yapmak hepsi açık. Bütün bunlar... Şimdi bugün açısından ya ne var falan diyelim 1784. Daha Fransız devrimi de olmamış. Şimdi bunları söyledikten sonra şöyle diyor. Evet. Büyük Frederik ama bu konuda işte şöyle bu konuda bir kişi var ki istediğiniz kadar istediğiniz şeyi düşünün ama itaat edin diyor falan diye Büyük Friderik'e artık bulunuyor. Bu Büyük Frederik hakkında övücü sözler söylediği birkaç yer daha var. Ee, daha önce bu böyle Büyük Frederik tabii e, başkandır, e, şeydir. ona karşı övücü şeyler söylemesinden e, ilk okuduğum zamanlarda rahatsız olmuştu. Yani yani Kant, niye böyle yaptım falan. Fakat e, sonra e, mesele aslında tam olarak öyle olmadığı e, konusunda beni uyaran, e, Almancıyı çok iyi bilen, arkadaşlarım oldu. Onlar Kant'ın burada çok ilginç bir hukuk dili kullandığını, çok lastikli bir dil kullandığını ve aslında e, ikinci Fred, büyük Fred Över gibi gözükürken ona parmak salladı ve dedi ki sakın ola büyük Fred'e aklın kamusal kullanımını kısıtlamaya kalkma. Bu senin zararına olur, herkesin zararına. Çeşitli şeylerde, yerlerde bu e, ilginç dilin lastikli kullanımı geçiyor. Ve böylece çok şey bir şekilde, net bir şekilde verilen mesaj e, görevleri yapan kişinin ödevi yaptığı görevin yanlışlığını gördüğünde eleştirmektir. Bakın çok net bir şekilde görev ve ödevi burada birbirinden ayırabiliyoruz. Çünkü ikisi farklı yerden e, besleniyor. Bir tanesi Görevinizdir. Evet, kurallar, yasalar, bilmem ne, buna uyacaksınız Ama ötekisi eğer haksızsa bunu eleştirmekle de yükümlüsünüz. Bu sizin özgürlüğünüzün koşuludur. Dolayısıyla bu metin, bu kısa metin bu yönleri de açmak bakımından son derece etkili olmuştur. E, vakit geç oldu. Şimdi Foucault'un şeyinden söz edecektim. Foucault'un bu metni nasıl okuduğunu, Fransız devrimiyle nasıl ilişkilendirildiğini ilişkilendirildiğinden söz etmeye pek vaktim kalmadı. Onun için isterseniz e ama sorular olur nasıl olsa e biraz size bırakayım şeyi soru sorarsanız o, o şekilde yapalım. Onun için ben burada e, konuşmama son vermiş olayım. Teşekkür ederim. Altyazı